Allahümme salli ve barik ala abdika ve nebiyyike Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebiyehum bi ihsanin ila yevmi d-din emma ba'd. Kardeşlerim, geçen hafta metnimizden, felafetul usul metnimizden ida ile leka bir maraf taraf ve kısmını okumuştuk şerh etmiştik izah etmiştik bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz yine her zaman yaptığımız gibi önce okuyacağız tercüme edeceğiz sonra da izahını ve açıklamasını şerhini yapacağız müellifimiz rahmetullahi aleyh diyor ki ve enva'ul ibadeti ibadetin çeşitleri ibadetin türleri ibadetin çeşitleri ve enva'ul ibadetilleti ibadetin çeşitleri ki Allahu biha Allah onları emretti allah Teala'nın emrettiği ibadetin çeşitleri مثlül İslam, <gülüyor> İslam vel iman iman vel ihsan ihsan gibi Yüce Allah Azze ve Celle'nin emrettiği ibadet çeşitleri ve minhu ve ondandır yani ibadet çeşitlerindendir, ibadettendir et-dua Dua, vel havf, havf, var raca, raca. Bunları tercüme etmiyoruz. Birincisi, daha ileride, yani şu anda müellif rahimahullah sadece isimlerini zikrediyor. İsimlerini zikrettikten sonra tek tek hepsini alacak, delilleriyle birlikte zikredecek. Oraya geldiğimiz zaman bunların ne anlama geldiklerini söyleyeceğiz birincisi bu sebeple tercüme etmeyeceğiz İkincisi de bunlar orijinaliyle korunması lazım, muhafaza edilmesi lazım çünkü her birisi birer kavram niteliğindedir tercüme edilmesi, çevrilmesi uygun olmayan şeyler niteliğindedir dolayısıyla tercüme etmeyeceğiz Dua, dua vel havf ama açıklamalarını yapacağız ileride, şu anda sadece müellifimiz isimlerini zikrediyor havf kauf ve reca ve tevekkül ve rğb ve rahb ve husû ve ve inabe ve istiâna ve istiâza ve ve ve ve biha ve dışında yüce Allah'ın emrettiği ibadet çeşitleri Kulluha lillah. Bunların tümü Allah'a aittir. Kulluha lillahi teala. Bunların tümü yüce Allah'a aittir. Yüce Allah'ın hakkıdır. Ve delilu kavluhu teala bununla delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve ennel mesacide lillahi mescitler Allah'a aittir. Fe la o halde dua etmeyin yalvarmayın ibadet etmeyin ma Allah'i Allah'ın yanı sıra Allah ile birlikte Ah da hiç kimseye Femen sarafa. <gülüyor> o halde her kim Femen o halde her kim sarafa sarf ederse yani yöneltirse Femen sarafa o halde her kim yöneltirse Minha şeyen, onlardan herhangi bir şeyi, yani bu ibadet çeşitlerinden ibadetten herhangi bir cüzü, herhangi bir şeyi yöneltirse kime ligayidillah <gülüyor> Allah'tan başkasına, fahuwa müşrikun kafir, o müşrik'tir kafirdir. Ve delilü Qo'luhü Taala. Bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Vemen men ma allahi Vemen yad'u her kim dua ederse yani yalvarırsa ibadet ederse tapınırsa ma allahi Allah ile beraber ilahen aher diğer bir ilaha la burhana lehu hiçbir burhanı yok iken hiçbir delili burhan ne demektir? Delil. Hiçbir delili yokken böyle yaparsa fe innema hesabı onun hesabı inde rabbihi Rabbinin yanındadır. Rabbinin katındadır. innehu la yuflihul kafirun şüphesiz ki Allah o. Şüphesiz ki o la yuflihul kafirun kafirleri felaha erdirmez. Kafirleri felaha çıkartmaz kafirleri felaha erdirmez buraya kadar bundan sonra biraz önce zikrettiği dua, havf, haşyet inabe, istiazı, istiyane gibi ibadet çeşitlerinin tek tek müellif rahimahullah delillerini zikretmeye başlıyor fil hadisi et du'a'u muhul ibade diye başlıyor duadan başlıyor ve diğer ibadet çeşitlerinin tek tek delillerini zikrediyor biz burayı okumayı önümüzdeki haftaya bırakacağız. Muhtemelen bu kısımda tek tek alacağımız için birkaç derse bölünecektir. Ee, şimdi sadece burayı okuyacağız. Evet. <gülüyor> Kim tercüme edecek bize burayı? Kim? Ver mikrofon bakalım. Murat yapsın. ibade tillilleti Emr Allahu bi Allah'ın emretmiş olduğu ibadet çeşitlerinden Mithul İlami val imani val İhsan İslam iman ve İhsan gibi vaminhu ve onlardandır Allah'ın emrettiği ibadet çeşitlerinden dir dua val Hauf varraca va tavakul varrahbe, ورهبة، والخشوع، والخشة، والإنابة، والاستعانا، والاستعادة، والاستغاثة، والذبح، والنذر، وغير وغير ذلك من أنواع الابادات التي أمر الله بها. Ve bunların dışında yüce Allah'ın emretmiş olduğu ibadet çeşitleri Kulluha Lillah Teala. Bunların tümü Allah'a aittir. Allah'ın hakkıdır. Ve delilü kavluhu taala bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve ennel mesacide lillahi mescitler Allah'a aittir. Fe la ted'u ma'allahi ehada. O halde onunla birlikte hiç kimseye dua etmeyin, yalvarmayın. Fe o halde her kim sarafa minha şey'en bunlardan bu ibadet çeşitlerinden herhangi bir şeyi yöneltirse liğayrillah Allah'tan başkasına fehuve müşrikun kafir o müşriktir kafirdir. Ve delilü kavluhu taala bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve men yeduu ma'allahi ilahan aher her kim Allah'ın yanı sıra başka bir ilaha dua ederse la burhana lehu bihi Hiçbir delili olmaksızın fe inne ma hisabuhu inda rabbih muhakkak ki onun hesabı Allah'ı kat, Allah katındadır. Innahu la yuflihul kafirun muhakkak ki o kafirleri felaha erdirmez. Evet. Başka? Ali yok. ibade ibadet çeşitleri elleti e, o ibadetler ki Emmer Allahu biha Allah onlara emretti mülü bunlardan el İslam İslam Val iman Val ehhsan ve Minhu onlardandır ad dua val Hauf var Raca vata bakkul varrah be varrah be ve kuşu ve haşya Val in istteane isti isti ve istihada ve istih bu va van ve gay güzellike min enva ibade ve bunlardan başka diğer ibadetler elleti Emar Allahu birha Allah'ın emrettiğikul ha lillahi Teala bunların tüm Allah'a aittir ve de kaluhu Teala bunun delilice Allah'ın şu buyuruğudur annel mesaj der illai mescidler Allah'a aittir fela Allahi Ah da o halde onunla beraber bir başkasına dua etmeyin فمن Sarafe her kim yöneltirse منها ha bu ibadetlerden herhangi bir, birisini Li Allah'tan başkasına Fehua müşrikun kafirun o müşriktir kafirdir ve de kavluhu Teala ve men yad'u ma'allahi her kim Allah ile beraber dua ederse ilahan akhir başka bir ilaha la burhana lahu bihi hiçbir delili olmaksızın fa inna hisabuhu inda Onun hesabı Allah katındadır. Innahu layuflihul kafirun. Allah kafirleri felaha erdirmez. Evet. Kardeşlerim bu birinci temel asıla, birinci temel esasa başladığımız zaman yani Rabbin kimdir sorusunun cevabını müellif rahimahullah sorup cevabını verdiği zaman demişti ki <gülüyor> وَهُوَ مَعْبُودِ لَيْسَ لِي ma'budun سِوَهُ o benim ma'budumdur. Benim ondan başka ma'budum yoktur. Demiştik ki Rabbin kimdir sorusunu müellifimiz rahmetullahi aleyh iki şık ile cevaplıyor. Birincisi Rabbani ve Rabbe cemi'i alemin O beni ve bütün alemleri terbiye eden zattır. O beni ve bütün alemleri yaratan, şekilden şekile sokan, terbiye eden zattır. İkinci şık وَهُوَ مَعْبُودِي O benim ma'budumdur. Daha sonra geçen dersimizde biz müellifimiz rahmetullahi aleyhin şu sorusunu gördük. Rabbini ne ile bildin? Ve buna dair cevabı öğrendik. Bi ve وَمَخْلُوْقَاتِهِ Sonra da buna ilişkin müellif rahmetullahi aleyh deliller söyledi. Biz de bunları öğrendik. Şimdi... Rabbin kimdir sorusunun ikinci şıkkına dair açıklanması gereken bir husus var. Yani Rabbin kimdir sorusuna mücmel cevabı, özlü cevabı öğrendik. O beni ve bütün alemleri nimetiyle terbiye edendir ve benim mabudumdur. Ondan başka benim ibadet ettiğim bir mabut yoktur. Benim tek mabudum, tek ibadet ettiğim Allah'tır. Bu mücmel ve özlü cevap. Ama ibadet nedir? Ma'bud kimdir? Bu da bunun tefsiri cevabı. Yani özlü cevabın şimdi açıklamasını müellif rahmetullahi aleyh bize veriyor. Biz halen daha dersimizde neredeyiz? Üç temel esas isimli. Bu derste neredeyiz? Birinci temel esas da. Birinci temel esas Marifetur Rabb Rab, Rab Subhanahu ve Taala'yi tanımak. Rab Subhanahu ve Taala'yi tanımanın içeriğine de ibadete onun layık olduğunu bilmek, ondan başkasının ibadete layık olmadığını bilmek giriyor. İbadetin de ne olduğunu bilmek Rab Subhanahu ve Taala'yi tanımakla eşdeğer. Çünkü kişi ibadeti bilmeli ki yüce Allah Azza ve Celle'nin layık olduğu ibadeti Allah Azze ve Celle'ye yöneltsin ve Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadet etmesin. Onun için müellifimiz rahmetullahi aleyh burada e, ma'bud kimdir? İbadet nedir? Sorusunun cevabını veriyor. Bu da Rabbin kimdir? Sorusunun cevabının içinde ve sözlerine ve enva'ul ibadetilleti emarallahu biha şeklinde başlıyor. <gülüyor> Burada kardeşlerim müellif rahmetullahi aleyhden bir işaret var. Neye? İbadetin ancak emir ile kaim olduğuna. Yani bir şeyin ibadet olabilmesi için Allah subhanahu ve taala'nın onu emretmesi gerekir. Emir de ikiye ayrılır. Bir, vucub anlamında emir. Yani vaciplik anlamında emir, iki istihbab yani müstahaplık anlamında emir. Dolayısıyla Allah azza ve celle'nin emrine bağlıdır, delile bağlıdır. Bir şeyin ibadet olması. Zaten ibadetin tanımı olarak zikredilen şeylerden birisi de Allah azza ve celle'nin emirleri ve yasaklarıdır. İbadetin tanımı olarak bu zikredilir. İlim ehli arasında Yüce Allah'ın emirleri ve yasakları. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği hususlar ve yasakladığı hususlar. Bu ibadete alimler tarafından yapılmış tanımlardan birisidir kardeşlerim. <gülüyor> Burada müellifimiz rahmetullahi aleyh mücmel olarak yine özlü olarak ibadetin bütün çeşitlerine delalet eden üç şeyi zikrediyor. Birincisi İslam, ikincisi iman, üçüncüsü ihsan, İslam, iman, ihsan. Bu taksim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril aleyhissalatu vesselam hadisinde din için yaptığı taksimdir. Zaten din ile ibadet birbiriyle eş değerlidir. Eşittir ibadet, ibadet eşittir din. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde Cibril hadisinde Kaça taksim etti? Üçe taksim etti. Burada Müellif rahmetullahi aleyhide ibadetin çeşitleri dedikten sonra Üç şeyi zikretti. İslam, iman, ihsan İbadetin çeşitleri Çoktur. Sözlü ibadetler Kalbi ibadetler Bedeni ibadetler Mali ibadetler Fakat ibadet çeşitlerinin Tamamı İslam'a, imana ve ihsana dahildir. İbadet çeşitlerinin tümü bu uçuna dahildir. Dolayısıyla diyoruz ki, Müellif Rahmetullahi Aleyh'in ilk olarak zikrettiği, ibadet çeşitlerinden zikrettiği İslam, iman, ihsan, ibadet çeşitlerini özlü olarak, mücmel olarak e, ifade etmektedir. Yani ibadet çeşitleri Müellif Rahimahullah'ın bu sözünde ifade ediliyoruz özlü ve mücmel olarak. Ama bunlardan ibaret değil, bu üçünden ibaret değil. Biraz sonra sayacaklarından da ibaret değil. Ama bu üçünün içerisine her ne giriyor ise o ibadettir. İmanın rükünleri ibadettir. imanın şubeleri ibadettir. İslam'ın rükünleri ibadettir. İhsanın rükne ibadettir. Ve bunlara dahil olan her ne var ise onların tümü ibadettir. Onlar da bunların alt dalları konumundadır. Yani adeta ibadet tıpkı din gibi önce 3'e sonra o 3'ün o 3 de dallara, parçalara, cüzlere ayrılmış. Müellif Rahmetullahi Aleyh'in bu sözlerinde. Peki ibadet nedir? Bizim bu Risale'yi bu metni okurken daha önce de ibadet kelimesi önümüze geldi. Fakat burada... Tekrar geleceğini bildiğimiz için oralarda, daha önce geldiği yerlerde ibadet hakkında geniş bir malumat vermedik. İbadetin tanımını genişçe zikretmedik. Nedir ibadet? Kardeşlerim ibadet kelimesi sözlük anlamında boyun eğmek, alçalmak, küçülmektir. İbadetin sözlük anlamı budur. Boyun eğmek, alçalmak ve küçülmek tezellül ve huzu boyun eğmek ve alçalmak ibadetin sözlük anlamı budur. Bu aynı zamanda ibadetin şer'i ve ıstılahi anlamıdır da. İbadet Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahmetullahi aleyhinin <gülüyor> İmam İbnül Al Kayyim rahimehullah'ın birçok kitabında tanımladığı gibi tezellülün yani alçalmanın ve muhabbetin Nihai noktasıdır. Onlar ibadeti böyle tanımladılar. İbadet, tezellülün, tezellül ne demek? Alçalma, zelil olma, alçalma, küçülme. Tezellül bu. Tezellülün ve muhabbetin, muhabbet ne? Sevgi. Tezellülün ve muhabbetin nihai noktası. İbadet budur. Diyor ki İmam İbnül Kayyem, Şeyhül İslam İbn-i ve onlara tabi olanlar. İbadetin tanımında. ibadet tezellülün ve muhabbetin nihai noktasıdır. Pek çok kitaplarında geçen tanım budur. İbadet için Şeyhülislam İbni Teymiyyeden meşhur olan, maruf olan ve pek çok kitapta zikredilen diğer bir tanım da şudur kardeşlerim. Allah'ın sevip razı olduğu, zahiri ve batini. Bütün sözleri, amelleri içeren bir isimdir. Kapsayan bir isimdir. İbadet, Allah'ın sevip razı olduğu zahiri ve batini, Bütün sözleri ve amelleri kapsamına alan bir isimdir. Allah'ın sevip razı olduğu her ne varsa ibadettir. İster zahiri olsun, ister batini olsun. İster söz türünde olsun, ister... Amel türünde olsun. Bunların tümü ibadettir. Şimdi ayrıntısını bir kenara koyarsak, Şeyhülislam İbn Teymiye'nin tanımının özeti ne? Allah'ın sevip razı olduğu her şey ibadettir. Sonra diyor ki, ister söz olsun, ister amel olsun, ister zahiri, görünen olsun, ister batını olsun. O ayrıntı kısmı, o ayrıntı kısmını kenara koy. Şeyh'in İbni Teymiye'nin rahimahullahı, yaptığı tanımın özüne Allah'ın sevip razı olduğu her şey ibadettir. Yine ilim ehlinden usulcülerin pek çok kimsenin zikrettiği bir ibadet tanımı da vardır kardeşlerim. Derler ki ibadet akli bir gerekçe, örfi bir gereklilik yokken şer'an emredilen hususlardır. Yani ibadet Herhangi bir ak, herhangi bir örfi gerekçeye dayanmaz. Neye dayanır? Şer'i emire, şeriata dayanır. Allah Azze ve Celle'nin emretmesine dayanır. Yine alimler ibadeti, Yüce Allah Azze ve Celle'nin bütün emirleri ve yasakları olarak da tanımlamışlar. <gülüyor> yani bir husus Allah Azze ve Celle emrettiği zaman ibadet olur. Sen Allah'ın emrini işlediğin zaman Allah'a ibadet etmiş olursun. Yine bir husus Allahu Teala nehyettiği zaman Allah nehyettiği için, yasakladığı için onu terk etmek ibadettir. Bir kimse Allah yasakladığı için bir hususu terk ederse bununla Allah'a ibadet Allah'ın emirlerini yerine getirmek ibadettir. Allah'ın yasaklarından kaçınmak ibadettir. İşte bu ibadet hakkındaki tanımlar. Bir de <gülüyor> Kardeşlerim başka bir tanım var. Şimdi biz genel olarak bunları zikrettikten sonra iki tanım üzerinde hususen duracağız. İki tanım üzerinde. Zikredeceğimiz diğer tanım da şu. Üzerinde duracağımız tanımlardan birisi de bu. İbadet Yüce Allah'ın kendisini tazim etmemiz için belirlediği bütün Sözler, ameller ve kalbi yönelişlerdir. İbadet, Yüce Allah'ın kendisini tazim etmemiz için belirlediği bütün sözler, ameller ve kalbi yönelişlerdir. Bu da ibadetin diğer bir tanımı. Şimdi biz bu tanımlar içerisinde hususen bu iki tanım üzerinde duracağız. <gülüyor> o iki tanıma, Geçmeden önce, kardeşlerim ibadet olgusunu iyice tahlil etmek üzere 3'e ayırıyoruz. Yahut 3 tane iç içe giren daire çiziyoruz. Önünde defteri olanlar o deftere çizsinler, 3 tane iç içe daire, defteri olmayanlar da zihinlerinde çizsinler. Birinci en dışta olan daire. Büyük daire. Sonra onun içinde başka bir daire. Sonra onun içinde tam ortada başka bir daire. O en dıştaki daire ubudiyye dairesidir kardeşlerim. Ney? Ubudiyye. Ney? Ubudiyye. ikinci daire ibadet dairesidir. İbadet ya da Sonlardaki kapalı t'leri de söyleyebilirsiniz. Biz Türkçede söylüyoruz. Ubudiyet, ikincisi ibadet. 3. o merkezdeki daire de kardeşlerim kalp amelleridir. Kalp amelleri. Evet, kalp amelleri. <gülüyor> Bu da üçüncüsüdür. Bu da üçüncüsü. Böylece 3 üç daire iç içe girdi. En geniş daire hangi daire? Ubudiye dairesi. Bunların üçüne birden topluca yine ne denilir? İbadet. Üçüne birden, üçünü birden ifade etmek üzere ibadet denilir. O merkezdekine de ibadet denilir. O en dıştakine de denilir. Ama ibadet kendi içinde ayırt edildiği zaman bu üçe ayrılır. Ubudiye en geniş daire. Onun içinde daha özel bir halka olan ibadet halkası ve onun da içinde en özelde, en hususi, en merkezdeki halka kalp amelleri halkası. Kalp amelleri halkası. Ha, Bunu dörtlü de yapabiliriz. O zaman ibadetin içerisine bir halka çizer onu dua, duanın içine bir halka çizer onu da kalp amelleri yaparız. Böylece dörtlü bir taksim olur. Ama duayı ibadetten ayrı olarak zikredip, zikredersek sadece önemini ifade etmek üzere zikretmiş oluruz. Sadece önemli. ayrı olarak bu üçlü taksimde. Şimdi en dışarıdaki halka ubudiyye halkası. Ubudiyye. İşte o halka onların tamamını içeriye alıyor değil mi? Onların tamamını içinde barındırıyor. Ama en dışta en büyük halka. Bununla ilgili tanım Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyhin tanımıdır. Şeyhülislam İbn-i Teymiyyye meşhur olan, maruf olan ibadet tanımı denildiğinde en çok akla gelen, en çok zikredilen tanım bütün hayatı çepeçevre kuşatan kişinin bütün hayatındaki her türlü şer'i amelini kapsamına alan <gülüyor> her türlü şer'i sözünü kapsamına alan bir tanımdır. Ne diyor Şeyhülislam ibn-i Allah'ın sevip razı olduğu her şey. Allah'ın sevip razı olduğu her şey. İster amel olsun, ister söz olsun. İster zahiri olsun, ister batını olsun. İşte bu ubudiyyenin tanımıdır. Ubudiye 24 saatlik hayatın tamamını, Yüce Allah azze ve celle'nin emrettiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği gibi yaşamak, <gülüyor> yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın emirlerini tamamıyla yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmaktır. Bu ubudiyet dairesidir. Ve bu ubudiyeti biz ne olarak tercüme edebiliriz? Kulluk. Kulluk. Yani Allah'a kul olmak. Kişi evlenmesini, boşanmasını, Yürümesini, oturmasını, kalkmasını, gezmesini, hayatındaki her fiili, her sözü, hatta her niyeti Allah'ın emrettiği gibi yapar. Yüce Allah Azze ve Celle'nin peygamberi aracılığıyla öğrettiği gibi yapar. Bunun içerisinde yoldan eziyet veren şeyi kaldırmak da gider, girer. Komşuya ikram etmek de girer. Bu manada Sıla-i Rahim bir ibadettir. Ubudiye dairesinde. Değil mi? O en dıştaki En geniş anlamıyla En kapsamlı anlamıyla Yoldan eziyet veren şeyi gidermek Bir ibadettir. Misvak kullanmak Bir ibadettir. Öyle değil mi? Ee, komşuya ikram etmek Bir ibadettir. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Öğrettiği, gösterdiği Bir şekilde onun Koyduğu, getirdiği ölçülere Allah'ın emirlerine ve yasaklarına Uyarak evlenmek Boşanmak, ihtiyaç gidermek bile bir ibadettir. Hayatın bütün şubeleri, bütün dalları bu kapsama dahildir. Allah Azze ve Celle için yaşamaktır yani. Yüce Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözeterek nefes alıp vermektir. Ubudiye, ubudiye bu. Bu manada kişi, Yüce Allah Subhanahu ve Teala'nın hoşnutluğunu arayarak yaptığı her fiille Allah Azze ibadet etmiş olur. Her söz ile Allah Azze ibadet etmiş olur. İşte bu tanım, Şeyhul İslam i̇bn Teymiye'nin bu tanımı, bizim üzerinde duracağımız, önemle duracağımız iki tanımdan bir tanesi olan, bu tanım en dışarıdaki halkanın, en kapsamlı halkanın tanımıdır kardeşlerim. Bir de var ki şimdi buradan sonrasına özel özel olarak dikkat edin. Bir de var ki müşriklerin kendisi sebebiyle kınandıkları. Müşriklerin Allah'tan gayrısına yönelttikleri için kınanıp müşrik olarak isimlendirildikleri. Peygamberlerin insanlara Allah'a ibadet edin çağrısındaki geçen ibadet kelimesi. Yüce Allah'ın kendisiyle tevhid edildiği, müşrikin kendisi sebebiyle müşrik olduğu ibadet. Bu daha özel, daha hususi anlamda. Daha özel, daha hususi anlamda. İşte bu, ubudiye dairesinin içindedir kardeşlerim. Öyle ya. Müşrikler, ibadet tanımını biz, Allah'ın sevip razı olduğu her şey diye yaptık. Yoldan eziyet veren şeyi gidermeyi, komşuya ikram etmeyi ve Müslüman'ı güler yüzle karşılamayı bir ibadet çeşidi olarak zikrettik, öyle değil mi? Ama, <gülüyor> müşriklerin kendisiyle kınandığı, yani Allah'tan başkasına yönelttikleri için ve peygamberlerin de kendisine davet ettikleri o ibadet o nedir? o insanlara gülümsemek mümin kardeşini güler yüzle mi karşılamak? Allah'ın kendisiyle tevhid edileceği o daha özel daha hususi bir anlamda ubudiyenin içinde ubudiyenin içinde onun tanımı için biz ne zikrettik? ibadet Allah'ın kendisini tazim etmemiz için özel olarak belirlediği. Yani yani bazı hususlar var ki Allah Subhanahu ve Teala onları özel olarak kendisini tazim edelim diye belirlemiştir. Kendisini tazim edelim diye belirlemiştir. Mesela kardeşlerim <gülüyor> fıkıh kitaplarında bir ayrımla karşılaşırsınız. Alimlerin sözlerinde de aynı ayrımla karşılaşırsınız. Dini ibadat ve muamelat diye ayırırlar. Muamelat kısmında olan şeyler nelerdir? Evlilikle ilgili meseleler, cinayetle ilgili meseleler ve diğer cezai müeyyideler vesaire. Peki ibadat kısmı nedir? Namaz, oruç, hac vesaire. Öyle değil mi? Bunları birbirinden ayırt ederler. Peki evliliği Allah'ın emrettiği gibi yapmak Allah'a bir ibadet değil mi? İbadettir. O zaman fıkıh alimleri ve diğer ulema yani ehli sünnet ve cemaat uleması ibadeti bilmemekle ve muamelatı ibadet kapsamından çıkartmakla kınanırlar mı? Hayır. Kınanmazlar. Çünkü onun tamamının onlar ibadet olduğunu bilirler. Tamamının ubudiyet dairesinde en geniş anlamıyla ibadet olduğunu bilirler. Fakat Hususa indikleri zaman, ibadeti taksim etmeye koyuldukları zaman bazı hususların özellikle herhangi bir örfi ve akli gerekçe olmaksızın Allah tarafından sırf kendini tazim edelim diye belirlendiğini bilirler. Onun için onlara ibadat, öbürlerini de muamelat olarak adlandırırlar. Yoksa dinin muamelat kısmı da Yüce Allah Azze ve Celle bir ibadettir. Allah Azze ve Celle'nin bütün emirlerini yerine getirmek ve Yüce Allah'ın bütün yasaklarını terk etmek ibadettir. Ama bir de bunun özel bir manası var. Allah'ı kendisiyle tevhid edeceğimiz ibadet nedir? Müşriklerin hakkında putlara yönelterek şirk koştukları ibadet nedir? Evet Müslüman kardeşimizin yüzüne gülümsemek ibadettendir. Öyle değil mi? Çünkü Allahu Teala azze ve celle peygamberi lisanıyla bunu tavsiye buyurmuştur. Ya istihbab ya da vücup anlamında. Ya vaciplik ya da müstahaplık anlamında emir buyurmuştur. Dolayısıyla bu bir ibadettir. Ama Allah'ı kendisiyle tevhid edeceğimiz ibadet bu mu? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğer rasullerin kavmini çağırdığı "Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin çağrısındaki o, anla, o tırnak içerisindeki ibadetin anlamı bu mu? Değil. Orada daha hususi bir anlam var. O ne? O içerideki dar halka. Onu nasıl tanımladık? Kim bu tanımı söyleyecek bize? Söyle bakalım. Kalbi yönelişlerdir. Burada hususi bir şey var. Allah'ın zatını tazim etmemiz için kendisini tazim etmemiz için özel olarak belirlediği. Bunlar da malumdur, maruftur. <gülüyor> Namaz bunun içindedir. Onun için açlık yapmak onun hoşnutluğu için bunun içindedir. Hac menasiki bunun içindedir vesaire. Kurban kesmek bunun içerisindedir vesaire. Bir de var Bunların da özü, bunların da aslı niteliğinde olan, bunların da özü, bunların da aslı niteliğinde olan, ibadetin merkezindeki şey, o da nedir? Kalp amelleridir. Kalbin amelleridir. Kalbin ibadetidir. Kalbin ibadeti, yani havf, yani raca, yani tevekkül, yani iba e e, el-inabe ve diğerleri, istiane, istihafe, hem kalple hem dille yerine getirilenler. Dua, hem kalple hem dille yerine getirilen ibadetleridir bunlar. Bunların hepsinin kalpte de asılları vardır. Dille de istihafe, dille oluyor değil mi? İstiaze, sığınma, dille oluyor. Ama bunun kalpte aslı var. İşte bunlar işin köküdür, aslıdır. Kardeşlerim, işte bu Şeyh rahimehullah neden ibadet çeşitlerini zikrederken bu 14 tane zannediyorum. Yanlış hatırlamıyorsun Neden bu 14 tane ile yetindi sorusunun cevabıdır. Neden bu 14 tane ile yetindi değil mi? Biraz sonra mü müellifimiz Rahimahullah diyor ki İslam, iman ihsan bu mücmel tümünü birden içine aldı. Sonra ve minhu diyor. <gülüyor> Ve yine ibadet çeşitlerindendir. Namaz demiyor. Hac demiyor değil mi? Hac menasini ikini zikretmiyor. Diğerlerini zikretmiyor. Neyi, neyi zikrediyor burada? Havf, haşye, râhbe. Neyi? Merkezdeki o şeyleri zikrediyor. Kalp amellerini zikrediyor. Değil mi? Zaten Möhlif Rahimeullah ilerleyen sayfalarda ikinci aslı anlatırken İkinci asıl ne? Din. Din. Dinin nedir? Sorusunun cevabı. ikinci asıl bu. O ikinci asıl anlatırken İslam'ın ile ilgili şeye de değinecek. İslam'ın ile ilgili meseleye de değinecek. İşte bunun için zikretmiştir müellif rahmetullahi aleyh bunları. Bu da bu sorunun cevabıdır. Bazen <gülüyor> bunun karşısında insanlar hayrete düşüyorlar ve diyorlar ki ibadet çeşitlerinden müellif rahmetullahi aleyh niçin bunları zikretti? Aslında bunlara hasretmek istemedi. E bunları örnek kabilinden zikretti. Hayır. Örnek kabilinden değil. Bunları asıl oldukları için zikretti. Örnek kabilinden olsaydı bunların dışında şeyler de zikrederdi. Ama bunları müellif rahimullah özellikle ne için zikretti? Her birisine dair delilleri vererek ile İleriki derslerimizde göreceğiz. Her birisiyle ilgili delilleri de söyleyecek bize. Ne için zikretti? Bunlar asıl kabilinden olduğu için. Asıl. Bütün ibadetlerin aslı olduğu için. O üçlü taksimi yani birbiri içindeki o üçlü daireyi iyi kavrayalım. İyi anlayalım. Ubudiye dairesi sonra ondan daha özel olan ibadet dairesi Sonra ondan da daha özel olan kalbin amelleri. Burada o ibadet dairesinin de özü olan duayı ayrı bir daire şeklinde yine <gülüyor> gösterebiliriz. Yani ubudiye, ibadet ve dua diyebiliriz. Ubudiye, ibadet ve dua. Dua ibadetin de neresinde? Merkezinde özünde ibadetin tam ortasında ve ibadetin en büyük şubeleri, en büyük şubesi özünde ibadetin merkezinde. Daha sonra müellifimiz rahimehullah dediğimiz gibi ibadet çeşitlerini zikrediyor. Dua, hawf, reca, tevekkül, ragbe, rahbe bunlara dair açıklamaları biz ilerki derslerimizde yapacağız. Çünkü bunları Şimdi müellifimiz ismen zikrediyor. Daha sonra ne yapacak? Her birisini tek tek alıp delilleriyle birlikte anlatacak. Biz de o sırada bunların hem anlamlarına değineceğiz, hem tefsir edeceğiz, hem de buna delil olan ayetleri <gülüyor> göreceğiz. Neleri zikrediyor? Sayalım. Bakalım 14 tane mi? Dua, havf 2, reca 3, tevekkül 4 Rahbet, 5. Rahbe, 6. Huşu, 7. Haşya, 8. İnabe, 9. İsti'ane, 10. İsti'aza, 11. İsti'aza, 12. E, ve 13. Ve nezr, 14. Bu son ikisine gelince, zebh ve nezr. Zebh, kurban kesmek demektir kardeşlerim. Kurban kesmek demek. Zebeh kelmesinin asıl anlamı boğazlamak demek. Ama biz dilimizde kurban kesmek olarak ifade ediyoruz. Ve nezir. Nezir de adak adamak demek. Müellif Rahim Allah, bu son ikisini de ehemmiyetine, önemine, binaen kendisi hakkında şirke en çok düşülen ibadetler olduğu için kendi zamanında, müellifin kendi zamanında yani insanlar türbelere, kabirlere gidip namaz kılmıyorlardı. Ama ne yapıyorlardı? Ada kadayıp kurban kesiyorlardı. Bu ikisini kalp amellerinden olmadığı yani öbür ikinci daireye girdiği halde bu ikisini o sebeple zikretmiştir. Daha sonra müellifimiz diyor ki ve ذَٰلِكَ مِنْ اَنْوَاعِ الْإِبَادَةِ اللَّتِي اَمَرَ Allahu بِهَا Yine aynı hususa işaret ediyor. Ve bunlardan başka Allah'ın emrettiği. Allah'ın emrettiği. Bir amel ne zaman ibadet olur? sorusunun cevabıdır bu işte bir amel ne zaman ibadet olur bir amel ne zaman bu soruya cevaben ilim ehli yüce Allah'ın emretmesi ile o amel ibadet olur bu emir vücub manasında gelebilir yani vacip kılıcı bir emir olabilir müstehaplık manasında yani mendup ve müstahap kılıcı bir emir olabilir her haliyle Allah Azze ve Celle'nin emretmesi. Yüce Allah Azze ve Celle'ye <gülüyor> taabbut kastıyla sevap umarak işlenen şeydir ibadet. Ve Yüce Allah'ın emriyle o şey olur. Yoksa kişi Allahu Teala Azze ve Celle'nin emretmediği, peygamberinin lisanıyla öğretmediği herhangi bir şeyi taabbut kastıyla yapsa da Allah'a yaklaşmak için Allah'a takarrub için yapsa da o şey ibadet değildir. O şey ibadet olmaz. Bir kişi amuda kalksa ve bir saat amut vaziyetinde dursa ya da yüz tane şınav çekse bunu da Allah'a yaklaşmak için yapsa bu bir ameldir değil mi? Arap dilindeki anlamıyla ameldir. Amel ne demek? Insandan sadır olan her türlü hareket ve sükun ameldir. Amelin tanımı bu. Amelin de tanımını öğrenin insandan sadır olan her hareket ve sukun ameldir. Her amel bir ibadet midir? Hayır. yüce Allah azze ve celle'nin emrine binaen resulünün lisanıyla öğrettiği şeyler ibadettir. Ona takarrub için, ona taabbud için yapılan şeyler ibadettir. Kardeşlerim. <gülüyor> Müellif bu çeşitleri saydıktan sonra bize büyük bir kaideyi öğretiyor. Yani müellifin bu okuduğumuz kısımdaki sözlerinden iki şey öğreniyoruz. Birincisi ibadeti öğreniyoruz. Müellif Allah'ın muradı bize ibadet nedir? Bunu öğrenmek, öğretmek. Bir amel ne zaman ibadet olur? İbadet nedir? Bunu öğretmek. İkincisi, ibadetin yalnızca Allah'a yapılması, Allah'a yöneltilmesi ve Allah'tan gayrı yani yöneltenin hükmünün bilinmesi. İkinci husus bu. Müellifimiz Rahimahullah, ibadeti zikrettikten sonra ne diyor? Kulluha lillahi teala. Bunların tümü, yani benim zikrettiklerim ve zikretmediklerim, ibadet çeşidi. İbadet türü, ibadet adına ne varsa kulluha. Bunların tümü lillahi taala. Yüce Allah'ın hakkıdır. Allah'a aittir. Allahu Teala'dan başka hiç kimsenin bu ibadet çeşitlerinden hiçbirisine hakkı yoktur. Tek başına burada zikredilen ve zikredilmeyen bedeni, kavli, sözlü, mali her ibadet sadece Allah'ın hakkıdır. Allah'tan başkasının ibadetten hiçbir şeye hakkı yoktur. Ve delilu kavluhu Teala Bunun da delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve ennel masaji delillahi, fala tadguu ma Allahi ahada. Biz bu ayeti bir önceki sayfada daha okumuştuk. Kur'an-ı Kerim'de ibadetin Allah'a ait olduğuna dair o kadar ayet varken niye müellif rahimehullah bunu zikrediyor tekrar? Çünkü müellif rahmetullahi aleyh peygamberlerin menheci üzerine insanlara Allah'ın dinini kolaylaştırılmış bir surette sunmaya çalışıyor, öğretmeye çalışıyor. Bu rasullerin menhecidir. İnsanların anlamadığı, kavramadığı, bilmediği bir surette lafı dolaştırıp durmak ise filosofların mezhebidir, menhecidir, mesleğidir. Filosofların. Onların çoğusu halk kendilerini övsün, halk kendilerini sevsin diye konuştukları için sözü dolaştırıp durmakta bir marifet olduğunu zannederler. Rasullerin menheci ise insanların kurtuluşunu, insanların... <gülüyor> felahını, saadetini istedikleri için onların anlayabileceği surette basit, kolay, rahatlıkla kavranılabilecek şekilde dini sunmaktır. Onun için müellif rahmetullahi aleyh burada kolaylığı seçiyor insanlar için. Sözü uzatmıyor. Ezberleyeceğimiz bir surette delili bizim için tekrarlıyor. Çünkü bu aynı şeyin delili, aynı husus. Ne buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle? Ve ennel mesacide lillah. Mescitler Allah'a aittir. Mescitler Allah'a aittir. Mescitlerle ilgili biz kaç tane tefsir zikrettik? İki. Bir, mescitler <gülüyor> ile burada kastedilen Yüce Allah Azze ve Celle'ye kendisinde secde olunan, yani namaz kılınan, yani ibadet olunan mekanlardır mescitler bu manada mescitler Allah'a aittir yani ona ibadet olunsun ona dua edilsin için yapılmıştır anlamına gelir Allah'a ait olması ne demek mülkü Allah'a aittir bu mu demek zaten göklerin ve mülkün her şeyin sahibi Allah'ındır öyle değil mi yani mescitler ve mescidin dışındaki her yer Allah'a ait değil mi kimin dünyada bir mülkü var yüce Allah azze ve celle'nin mülkü her şey gerçek sahip olan gerçek malik olan Allah hem mescitlere hem mescitlerin dışındaki yerlere mescitler Allah'ındır demek oraların mülkü Allah'a aittir demek değil mescitler Allah'ındır yani ona ibadet ona dua etmek üzere bina edilmişlerdir oraların, oralarda ibadet edilmek Allah'ın hakkıdır Allah Azze ve Celle'nin hakkıdır. Mescitler Allah'a aittir. Bu anlamda. İkinci tefsir, mescitler için secde azaları, mescit denilerek kast edilen secde azalarıdır dediler, ilim ehli. Yani, alın, burun, eller, dizler, ayaklar bilinen secde azaları. Secde azaları Allah'ındır. Bu an ne anlama gelir? Yani secde azalarıyla kendisine secde edilecek zat Allah'tır. Burada secde zikredilerek de ne murad edilmiştir? İbadetin tümü. Yani ibadete layık olan yegane zat Allah'tır. Yegane zat Allah'tır. Ve ennel mesacide lillah. Mescitler Allah'a aittir. Fela o halde... Fela ted'u o halde dua etmeyin. Duayı da geçen derslerde açıklamıştık. İki çeşit ibadet duası ve mesele duası. Her çeşidiyle dua. Fela ted'u o halde dua etmeyin. Yalvarmayın, ibadet etmeyin, tapınmayın. Fela ted'u Allahi ehadâ. Allah ile birlikte. Allah ile beraber. Ehada hiç kimseye. Bu neyi gösteriyor kardeşlerim? Yüce Allah azze ve celle sen ona ibadet etsen bile yanında, onun yanında başkasına ibadet ettiğin zaman senin ibadetini kabul etmez. Çünkü Yüce Allah kendisiyle birlikte bir başkasına da ibadet edilmesini yasaklamıştır. Kişi Allah'a ibadeti terk ediyor olmayabilir. Kişi Allah'a ibadeti terk etmiş olmayabilir. Fakat yüce Allah Subhanahu ve Teala ile birlikte başkasına da ibadet ediyor ise bu kişi yüce Allah Hazza ve Celle'ye ibadet ediyor değildir. Ve bu kişi Allah Hazza ve Celle'nin Emrettiği İslam dini üzere, tevhid üzere değildir. Ma'allahi, Allah ile beraber. Fela ted'u, dua etmeyin, yalvarmayın. Biraz önce zikrettiğimiz ve duanın çeşitleri olan bütün şeylerle. İstiave etmeyin, yani sığınmayın. İstiave etmeyin, yani yardım istemeyin istigaf etmeyin yani medet beklemeyin medet istemeyin el açmayın yalvarmayın acizlik içerisinde küçülerek yalvarıp yakarmayın niyaz etmeyin ma allahi Allah ile birlikte ehada hiç kimseye daha önce de söylemiştik burada <gülüyor> ehada Nehi, siyakında ne olarak geliyor? Nekra olarak geliyor. Bu da ne ifade eder? Umumluk ifade eder. Ahada yani el ahada değil. Ahada hiç kimseye. Hiç kimseye. Bu umumun içerisine peygamberler de dahildir. Melekler de dahildir. Bütün insanlık, bütün mevcudat dahildir. Bütün cinler dahildir. Allah ile birlikte hiç kimseye hiç kimseye ne bir peygambere ne bir meleğe ne de onların dışında herhangi birine fela yalvarıp dua etmeyin. <gülüyor> Bu delili verdikten sonra Möllif Rahim Oğullar şirkle ilgili ibadetle ilgili büyük bir kaideye işarette bulunuyor. Bu temel bir kaidedir. Temel bir kaidedir. Sen ibadeti öğrendin. Çeşitlerini öğrendin. Tanımını öğrendin. İbadet <gülüyor> Yüce Allah'ın kendisini tazim etmemiz için belirlediği şeylerdir. Yüce Allah'ın kendisini tazim etmemiz için belirlediği şeyler. Böyle zihninde do dolaştırıyorsun bunu. İyice kavradın. Allah'ın kendisini tazim etmemiz için belirlediği şeyler. Anladın mı bunu? Anladın. İşte Allah'ın o belirlediği şeyler var ya, kendisini tazim etmemiz için ondan başkasına yönelttiğin zaman ne olur? İşte onun kaidesini veriyor. İbadeti anladıktan sonra ibadeti Allah'tan başkasına yöneltmenin hükmü nedir? yöneltenin hükmü nedir? Bunun kaidesi. Ama bunun için önce ibadetin ne olduğunu anlaman lazım. Evet. Ne diyor müellifimiz? Femen o halde her kim Femen sarafa her kim yöneltirse minha şeyen onlardan herhangi bir şeyi yani ibadetlerden herhangi birisini ibadetlerden herhangi bir çeşidini femen sarafa minha şeyen o halde her kim ibadetlerden herhangi birisini liğayrillah Allah'tan başkasına yöneltirse fehuve müşrikun kafir o müşriktir Kafirdir. İşte bu kural. İbadetin ne olduğunu bildikten sonra bil ki bu ibadetten herhangi bir şeyi her kim Allah'tan başkasına yöneltirse fahu müşrikun kafir. O müşrik'tir kafirdir. O müşrik'tir kafirdir. Daha sonra müellifimiz diyor ki ve delili qaulhu taala. Bunun da delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. <gülüyor> ma Allahi ilahen aar bu hemen ya kim ne yaparsa dua ederse yalvarırsa ibadet ederse ma Allahi Allah ile birlikte ilahen ahar diğer bir ilaha bu la Burhan hiçbir burhanı yani delili yokken fe innema hesabuhu onun hesabı inde rabbihi rabbine kalmıştır onun hesabı rabbine kalmıştır yani rabbin onun hesabını görecektir rabbin onun hesabını kendi katında kıyamet günü görecektir innahu la yuflihul kafirun o Kafirleri felaha kurtuluşa, başarıya, adete erdirmez. Bu ayet-i kerimedeki istidlal noktasına kendisiyle delil getirilen nokta neresi? Ayet-i kerimenin sonu. Yüce Allah Subhanahu ve Taala kendisiyle birlikte bir başkasına da yalvarıp dua edenleri sığınıp ibadet edenleri ne olarak isimlendirdi ayette? Kafirler. Kafirler olarak isimlendirir. O halde müellif rahmetullahi aleyh'in dediği gibi her kim ibadet çeşitlerinden herhangi bir şeyi yüce Allah'tan başkasına yöneltirse o müşriktir, kafirdir. Bunu kardeşlerim biz müellifin zikrettiği bu kaide temel bir kaidedir. Ama önemli olduğu için bir hususla daha fazla ta bir kelime ziyade ederek bu tanıma daha fazla tavzih etmek istiyoruz. Müellif ne demişti? Her kim ibadetten herhangi bir şeyi Allah'tan başkasına yöneltirse o müşriktir, kafirdir. Müellif böyle demişti. Şimdi biz buna bir kelime idhal edip, bir kelime sokuşturup araya bunu daha fazla tavzih etmek istiyoruz. Ve diyoruz ki, Her kim, Yüce Allah'tan başkasına, velev ki ona yaklaşma niyetiyle olsun, ibadetten herhangi bir şeyi yöneltirse, o müşriktir, kafirdir. Bu da daha fazla tavzih olsun diye. Yani kişi, ona yaklaşma niyeti gütse bile bu böyledir. Yüce Allah'a yaklaşmak gibi bir niyet gütse bile Yüce Allah'a yaklaşmak gibi bir amaç bir maksat gütse bile bu böyledir. Çünkü kardeşlerim müşriklerin Yüce Allah'tan başkasına ibadet ederken kendisine tutundukları en büyük gerekçe en fazla öne sürdükleri sebep budur. Onun için bu hususun buraya idhal edilmesi oldukça faidildir. Her kim Allah'tan başkasına ibadet çeşitlerinden herhangi bir şeyi yöneltirse, isterse amacı Allah'a yaklaşmak olsun, o müşriktir, kafirdir. O müşriktir, kafirdir. Müellif Rahimahullah burada... <gülüyor> <gülüyor> sadece müşriktir deseydi de yeterdi sadece kafirdir deseydi de yeterdi bunlar birbirini kapsardı ama önce hususi olanı zikretti sonra umumi olanı zikretti ta ki herhangi bir işgale mahal kalmasın müşrik daha hususi yani her müşrik kafirdir her müşrik kafirdir ama her kafir müşrik olmayabilir. Her kafir müşrik olmayabilir. Bazı ilim ehli ise dediler ki her kafir de müşriktir. Çünkü her kafir de ancak hevasına ibadet ettiği için kafir olmuştur. O da hevasına Allah'a koşan birisidir. Ortak koşan birisidir. Dolayısıyla her kafir de müşriktir. Ama bu ince, bu ince bir anlam. Bu ince bir anlam. E, zahir olan, e, bilinen ve kullanımda olan, kabul edilecek kabul edilebilecek olan şey, her müşrik kafirdir. Ama her kafir, müşrik olmayabilir. Yani Yüce Allah Azze ve Celle'yi inkar ediyordur kişi. Ya da peygamberlerden herhangi birisini inkar ediyordur. Ya da meleklerden herhangi birisini inkar ediyordur. Ya da Kur'an-ı Kerim'in bir bölümünü inkar ediyordur. Ama Allah'tan başkasını ibadet ediyor, değildir. Yüce Allah Azze ve Celle'nin, peygamberimizin son peygamberliğini inkar ediyordur. Ama Allah'tan başkasına ibadet ediyor değildir. Müşrik, Allah'tan başkasına ibadet eden demektir. Dolayısıyla kişi kafir olup, müşrik olmayabilir. Ama her müşrik kafirdir. Müellif Rahimahullah ise burada ikisini birlikte zikretti. فَهُوَ müşrikun Kafir Önce hususi olan, yani önce o ne oldu? Müşrik oldu. Allah'tan başkasını ibadet ederek önce ne oldu? Müşrik oldu. Müşrik olunca nedir hükmü? Kafirdir. Fe, onun için فَهُوَ مُشْرِكُمْ Kafir. O müşriktir. Kafirdir. Böylece müellif Rahmetullahi Aleyh'in söylediği sözlerin açıklamalarını burada bitirmiş olduk. İnşallah önümüzdeki derste hadisi e, müellif Rahimullah zikretti ya dua, havf, reca en başta duayı zikretti. Niçin en başta duayı zikretti? Çünkü dua ibadetin özüdür. Dua ibadetin en büyük şubelerinden birisidir. Ve önümüzdeki derste biz göreceğiz. İnşallah önümüzdeki dersin tümünü sadece duaya ayırmak istiyoruz. Sadece duaya ayırmak istiyoruz. Dua kendisi hakkında en çok şirkin vuku bulduğu ibadettir. Dua, kendisi hakkında şirkin en çok vuku bulduğu ibadettir. Onun için müellif rahmetullahi aleyh duayı en öne aldı. Duayı en önce zikretti. Ee, onun delilini zikrediyor. Sonra ve delilül havf diyor, havfın delili. Ve delilül reca diyor, reca'nın delili. Biz bunların hepsini teker teker öğreneceğiz. Burada bir husus var. <Gülüyor> kardeşlerim ona yeri geldiği zaman da işaret edeceğim tek tek duayı havfı, recayı zikrettiğimiz zaman orada onlara bu, bu hususa işaret edeceğim ama şimdi genel olarak söylemek istiyorum bazı şeyler var ki bu ibadet çeşitlerinden bazıları var ki o sadece ibadettir. İbadetten başka bir şekli yoktur. Mesela nezir, adak adamak. Yani nezir Allah'tan başkasına olduğu zaman mutlak anlamda nedir? Şirktir. Şirktir. Değil mi? Burada başka bir şey daha var. Nedir o? <gülüyor> havf. Havf da burada ibadet çeşidi olarak zikredilmiştir. Ama havf Allah'tan başkasına yöneltildiği zaman şirk olan şekli vardır. Haram olan sureti vardır ve mübah olan, caiz olan ibadet olmayan şekli vardır. İbadet olmayan şekli vardır. Bu batıl ehlinin, dalalet ehlinin insanları saptırdığı önemli bir noktadır. Meseleleri çarpıttığı, saptırdığı önemli bir noktadır. Onlar Yüce Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadetin şirk olmadığını ispatlamak üzere mübah olan havfı, mübah olan istianeyi, yardım istemeyi, mübah olan istigafeyi ve bunların mübah şekillerini örnek olarak getirirler. Derler ki bak Allah'tan başkasından korkan müşrik olmaz. Halbuki siz diyorsunuz ki havf ibadettir, Allah'tan başkasına yapılırsa şirktir. Hayır. Havf, taabbud suretinde Allah'tan başkasına yapılırsa şirktir. Reca, taabbud suretinde Allah'tan başkasına yapılırsa şirktir. Nezir, mutlak surette Allah'tan başkasına yapılırsa şirktir. Çünkü nezir, kitap ve sünnette ibadetten başka bir surette, taabbudun dışında başka bir surette gelmemiştir. Vebeh kitap ve sünnette taabbud olarak gelmiştir. Yani kişinin yemek için kesmesi, eee konuğuna ikram etmek için kesmesi bunlar değil. Allah'tan başkasına yöneltildiği takdirde. Zebh'in şirk olmama durumu var mı? Yok. Nezr'in şirk olmama durumu var mı? Yok. Ama hav, ama muhabbet değil mi? Allahu Teala'dan başkasına yöneltildiği zaman şirk olmama durumu vardır. Eğer ta'abbut suretinde ise şirktir, ta'abbut suretinde ise şirk olmaz. Bunun ayrıntısına zaten onları tek tek zikrettiğimiz zaman geleceğiz. Ama şimdiden ben öyle genel bir işarette bulunayım dedim. Evet. Bir kardeşimiz demiş ki, oy kullanmanın hükmü nedir? Sadece dersle ilgili soruları cevaplandırıyoruz. Dersin dışındaki soruları cevaplandırmıyoruz. Niçin? <gülüyor> Derste zihnin kendisine yoğunlaştığı mesele zihinde canlı kalsın, sağa sola sapmasın kişinin zihni, zihni o hususlar hakkında yoğunlaşsın. Ee, dersin haricinde olduğu için bu soruya cevap vermiyoruz kalp nasıl temizlenir bu soruya da cevap vermiyoruz çünkü bu da dersin haricinde olan bir soru başka bir soru ibadet secdesinin dışında bir secde var mıdır geçen haftaki soru yazmış arkadaşımız geçen hafta sorulmuş demek ki bu ibadet secdesinin dışında bir secde var mıdır Bakara 34. ayette meleklerin secdesi, Yusuf'un e, secdesi. Evet, <gülüyor> kardeşlerim secde kelimesinin demin biraz önce de aynı konuya işaret ettik. Secde kelimesinin e, ifade ettiği anlamlardan bir tanesi de tahiyyattır. Yani selamlamaktır. Yani selamlama suretindeki eğilmedir. Fakat e, bu meseleyi sakın ola şöyle bir şeyde değerlendirmeyelim. Oldukça itinalı olarak bu kelimeleri söylüyorum. Şundan dolayı şöyle bir yanlış anlaşılmaya sebep vermesin. Bugün şeriatımızda secde olarak belirlenmiş namazın rükünlerinden birisi olan ve yedi aza üzerine yapılan Yedi aza üzerine yapılan secde tek bir şeydir, ibadettir. Bu secde Yüce Allah azza ve Celle'den başkasına yapılınca şirktir. Yüce Allah'tan başkasına yapılınca şirktir. Tahiyya secdesi dediğimiz şey bugün şeriatta ibadet olarak, namazın bir rüknü olarak belirlenen secde değildir. O ayetlerde, zikri geçen ayetlerde secde kelimesinin anlamı selamlamaktır Selam selamlamak anlamında eğilmektir selamlamak anlamında eğilmektir Taazim etmek için selamlamak için eğilmektir ve bu eğilme bizim şeriatımızda neskedilmiştir yani selamlama esnasındaki eğilme bu eğilmenin miktarı ne olursa olsun bizim şeriatımızda ister karete yapanların birbirlerini selamlamak üzere sadece boyunlarını eğmeleri suretinde olsun haramdır. İster el öpenlerin bizim Türkiye'de yaygın adet olduğu üzere elini öptüğü şahsın önünde ruku, vaz ruku vaziyetinde eğilmesi olsun caiz değildir, haramdır. İsterse bazı tarikat şeyhlerinin kendilerine yaptırdığı yeri öpme suretinde olsun ya da bazı devlet büyüklerinin, kralların, padişahların <gülüyor> huzurunda yeri öpme onun eteğini öpme suretinde olsun bu haramdır selamlamak için yapılan bütün eğilmeler bütün bükülmeler haramdır caiz değildir bizim şeriatımızda bu yasaklanmıştır fakat böyle bu türde yapılan eğilmeler şirk midir değildir yani ister el öpmek için eğilmek şirk değildir ister karete esnasında eğilmek şirk değildir sadece haramdır İster e, padişaha e, yardakçılık yapmak için, dal kavukluk yapmak için onun önünde yeri öpmek şirk değildir, haramdır. Ama şeriatımızda yedi azla üzerine olmasıyla belirlenen namazın rükünlerinden birisi olan ve vaziyeti, keyfiyeti sizce bilinen o secde sadece ibadettir. Allah'tan gayrısına yöneltildiği zaman şirktir ve küfür. Şirktir ve küfürdür. O ayetlerde, kardeşimizin zikrettiği o ayetlerdeki secdeler de selamlama secdesidir. Evet. Ee, Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Haftaya kalsın öbürleri. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la illa ente estağfiruke ve etubu ilek.